Bir sessiz ablarsak kardeşlerim inşallah. Açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İmmelhamdülillah nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nesta'inuhu ve nesta'inuhu ve nesta'inuhu ve billahi min şurur enfusuna ve nense'in a'amalina. Men yehdihillahi selamu dilleleh ve men yibdülülse laha adilleleh ve eşhedu en la ilahe illallahü vahdehu la şirikeleh ve eşhedu enne muhammeden abduhu ve resuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قطقاته ولا سموتم إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قبلا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فلزا عظيما ثم بعد فاصطغى الهدي كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهتفاتها وكل مهتفة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار Değerli kardeşlerim, bu hafta inşallah teala 23. konu 45. dersi, 45. sohbeti göreceğiz. Geçtiğimiz e, derste, sohbette Miraç ve İsra konusunu işlemiştik. Ona devam edeceğiz. Bir iki hafta daha devam edecek inşallah. Bu haftaki konumuz İsra ve Miraç konularında veya hadiselerinin akabinde gerçekleşen şeyler veya bu İsra ve Miraç'ta neler olmuş detaylı olarak onlardan bahsedeceğiz inşallah. İsra özellikle konuya yeni vakıf olan yeni haberdar olan kardeşlerim için kısaca özetleyecek olursak İsra kardeşlerim gece yürüyüşü demek ve aleyhissalatü vesselamın Mekke'den Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya bir gecede yürütülmesi yani götürülmesi Burak adlı bir binit ile götürülmesi oradan da Mescid-i Aksa'dan da yani Kudüs biliyorsunuz Kudüs'te Mescid-i Aksa'dan da yukarıya yükseltilip birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ta ki yedinci semaya kadar yükseltilmesi orada bir takım hadiseleri görmesi ve kendisine bazı şeylerin emredilmesi, vahyedilmesi söz konusu. İşte bunlardan bahsettik. Böyle özet olarak şimdi biraz daha detaylı söyleyeceğiz inşallah. İsra olayına Kur'an-ı Kerim'deki İsra suresinin birinci ayet kelimesi kerimesi eder demiştik Miraç hadisesine ise yani Miraç yükseltilme demek Kudüs'ten, Mescidi Aksa'dan yukarıya aleyhisselatü vesselamın çıkışı e biliyorsunuz ki bazı insanlar kendisini İslam'a nispet eden bazı insanlar bilerek veya bilmeyerek Miraç olayını kabul etmiyorlar Reddediyorlar Yani inkar etmiş oluyor Oysa ki Miraç'a Daha önce de zikrettiğimiz gibi Ayetler Kur'an-ı Kerim'in ayetleri Delillik eder kardeşlerim Hangi ayetlerdi bunlar? Hangi ayetlerdi Miraç olayına delillik eden Hatırlayan Necm suresinin Güzel Necm suresinin ilk ayetleri ondan bahsedeceğiz biraz inşallah. Biliyorsunuz ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bu olayları özellikle de Miraçla ilgili olayı zikretmiş, bahsetmiş, akılları, kalpleri böyle yok eden, kalplere nüfuz eden, akıllara nüfuz eden ayetleri indirmiştir. Mana itibariyle ve bu maddeci geçmişte müşrikler, Kureyş müşriklerini kastediyoruz, maddeci zihniyeti, tartışma ehlini, onların yollarını, tarikatlerini, onların gittiği menheci ve metodu Allah Azze ve Celle ayetleriyle bitirmişti. Ve felsefeci, rey ehli yani görüş sunan, tevil yapan sürekli vahye muariz yani vahye zıt, vahye tezat teşkil eden fikirleri ortaya atan kimselerin de görüşlerini bitirmiştir Allah Azze <Gülüyor> Bu gelen ayet mi? bu ayet kelimelerle felsefeciliğin, Görüş belirtmenin, vahiy karşısında tabii ki, vahye karşı çıkmanın hiçbir şey ifade etmeyeceğini ve o vahyin, vahyin yani Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin miraçla ilgili bildirilen ayetlerin bir mücize olduğunu biz Allah Azze ve Celle'ye bildirilir. Açık bir şekilde. Necm suresinin bu ayetlerine bakın allah Teala ne diyor? وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا Yıldız da yıldıza yemin ediyor allah Teala. Battığı zaman necme yıldıza yemin olsun. Battığı zaman buradaki necim yıldız manasına müfessirlere göre Süreyya yıldızı kast ediliyor diyorlar. Biliyorsunuz birçok yıldız var ve onların da isimleri var. Onlardan Süreyya yahut da Ülker yıldızı diye isimlendirilen bir yıldız. Allahu Teala yıldıza yemin ediyor. Ve birçok şeye yemini var. Kur'an-ı Kerim'de mealden okuduysan Ve tine ve zeytun. Tine yani incire ve zeytun. Ve zeytine yemin olsun diyor. Daha birçok yerde Allahu Teala mahlukatının üzerine yemin eder. İnsanların yani biz Müslümanların mahlukatın üzerine yemin etmesi caiz değil. Biz kime yemin ederiz? Kimin üzerine? Allahu Teala'nın üzerine yemin ederiz. O yüzden Aleyhissalatu vesselam "Men halefe bi gayrillah fekad eşreke" Kim Allah'tan adı başkası adına yemin ederse şirk koşmuştur Evet. Tabi burada kastedilen şirk Küçük şirktir. İslam dairesinden çıkartmayan. Ancak kişi yemin ederken Allah Azze ve Celle'nin seviyesine çıkartırsa yemin ettiği mahlukatı, ister insan, ister melek, ister cin veya cansız bir bağlık olsun, o zaman büyük şirk koşmuş olur. el i̇yâz Bundan Allah'a sığınıyoruz. Yıldız'a yemin etti. Çünkü bu yıldız gerçekten Allahu Teala'nın yarattığı yani yıldızı yahut Ülker yıldızı eğer doğruysa isim döndürme çok büyük mahlukatlarından birisi. Yani yemin hem yemin edildiği şeyin üzerine yemin edildiği şeyin büyük olduğunu hem de o yeminle hangi konu açıklanıyorsa onun ne kadar önemli olduğunu anlatıyorsun Süleyman Yani hem üzerinde yemin edilen şeyin büyüklüğünü değerini anlatıyor hem de hangi konuya hangi konuya açıklık getirilecekse o konunun önemini yüceliğini büyüklüğünü bize ifade ediyor. Burada bize anlatılmak istenen e, biraz sonra söyleyeceğimiz Allah es-Salih sallallahu alaihi gördüğü şeyler. O konunun ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Maddenle sahibukum ve mağava sahibinin zani sahihle kastedilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o yanılmadı ve haktan da sapmadı. Bu ma yan teku anil heva o hevasından yani kendi isteğine göre konuşmaz. In huwa illa vahyu yuha o ancak kendisine vahy edilen bir vahiy. Yani konuştuğu şeyler bir vahiydir. Başta Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim bizzatihi kendisine vahiy edilmiştir. Allah Azze ve Celle tarafından. Üç şekilde melek vasıtasıyla yahut da me melek vasıtasıyla yahut da bir perde arkasından yahut da diğer vahiy türlerinden kalbine ilham yoluyla, rüya yoluyla ve benzeri yollarla ana hatlarıyla üç şekilde kendisine vahy ediliyor. عَلَّمَهُ شَدِيدِ الْقُوَى Ona yani bu peygambere, bizim peygamberimiz aleyhissalâtu vesselâm'a شَدِيدِ الْقُوَى Yani çok kuvvet sahibi kimse öğretmiştir. ذُوْمَ الرَّتِنْ فَسْتَوَى O üstün bir yaratılışa sahiptir. Yani onda bir kusur söz konusu yok. Kusur, söz konusu değildi. Güzel bir görünüşe sahiptir güzel bir böyle e, görünüşü vardır. Ohu bir ufuk il ve o en üst en yüce ufuktadır. Tüm fethedenler sonra yaklaşmış, daha da yakın olmuştur. Fakane kab ve kamsine sanki bir yay gibi olmuştur. Yani o kadar yakın hale gelmiş, biraz daha yaklaşmıştır. İşte bütün bunlarla kastedilen cebiril. Diğer bir tabirle Cebrail aleyhisselam فَاَوْحَا اِلَا ile abdihim اَوْحَا Sonra Rabbisine vahyedeceği şey, kuluna vahyedeceği şeyi kuluna yani Nebimiz aleyhisselatü vesselama vahyedeceği şeyi vahyetmişti. Vahy Tefsirlerden bazılarına göre Allah azze ve celle kuluna vahyedeceği şeyi vahyetmiştir. Doğrusu da bu. Tercih ediyor. Diğerine göre de Allah azze ve celle'nin vahyini Cebrail Aleyhisselam, Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ulaştırmış şeklinde de anla anlatılıyor. İşte bu üstün yaratılış sahibi, Cebrail Aleyhisselam, Miraç'ta Aleyhisselatü Vesselam'a gözüküyor. Hem de asli sureti üzere. Devam eden ayet kelimelerde, مَا كَدَبَا الْفَالُمْ ma raa. Kalp, yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbi, gördüğü şeyi yalanlamadı. Efe tümâ rûnehu Sizler onun gördüğü şeyler hususunda çekişiyor musunuz? Tartışmaya mı giriyorsunuz? Kureyşlere bu, Kureyşli müşlüklere böyle bir hitap, yani kınama ama onların nezdinde tüm bu mevzuyu bu konuyu kabul etmeyen, reddeden, yalanlayan herkes için geçelim. اَفَتُ مَارُونَ hu عَلَى Onun miraçta gördüğü, idraht ettiği şeyler üzerine mi sizler tartışıyorsunuz? وَلَغَدْرَ ah نَزْلَةً اُخُرَى Yemin olsun ki onu bir kez daha görmüştür. Yani Cibril Aleyhisselam'ı Peygamberimiz bir kez daha gördü. اَنْدَ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَى صِدْرَةِ الْمُنْتَحَى da gördü. Sidra. Daha önce de söylediğim gibi bir ağaç ismi daha çok Arabistan ağacına verilen bir isim münteha ise son de bazı hadislerde 6. semada bazılarında da 7 diye kastedilir en son nokta yeryüzünden çıkan her şey oraya kadar çıkıyor ve oradan nihayete bulunuyor orada e, kap ediliyor sonra yukarıdan inen bir şey olursa da o e, şeye kadar seviyeye kadar iniyor Ondan sonra orada tutuluyor. Sıdretil münteha yani son nokta, son ağaç manasına geliyor. Tabii bunun hakikatini biz bilmiyoruz. Allah Azze ve Celle biliyor. Ama bize burada öyle bir ağaçtan, öyle bir mekandan bahsediliyor. İndiha cennetil me'va orada da o ağacın Sıdretil müntehanın olduğu hemen orada da cennetil me'va diyor. İz yakşat Sıdre sema kaplayan kapladığı zaman yani sanki böyle altından e, pervaneler gibi bir şey kaplıyor. Tepsilerde anlatıldığına göre Aleyhisselatü Vesselam ne olduğunu tam bilemedim diyor. Yani öyle bir güzel hal alıyor ki sidreyi, o ağacı e, Aleyhisselatü Vesselam bundan çok böyle hoşnut oluyor. Hayret ediyor yani. Öyle bir güzellik hali hasıl oluyor bu sidrede. Mâ zâkalli taka ve o göz kaymadı, yanılmadı da. Yani Aleyhissalatu vesselam gördüğü şeyler biraz hakikat. Laqad min ayati rabbihil kubra. Yemin olsun ki Allah resulü salatu vesselam Rabb'isinin büyük ayetlerini görmüştür. İşte bütün bu anlatılanlar bu Necm suresinde gelen ifade eder kardeşlerim aleyhissalatü vesselamın miraca çıktığı zaman gördüğü şeyleri bize anlatıyor bu Cibril aleyhisselamın e, hilkatı yani yaratışındaki güzellikle ilgili bir hadisten delil getiriliyor müellifin e, kitabın yazarının getirdiği bir delil Ahmet bin Hanbel'de Nusnet'te rivayet edilen bir hadiste aleyhissalatü vesselam sadakalarla ilgili, zekat manlarıyla ilgili şöyle buyuruyor bakın. لَا تَهِلُّ سَدَكَةِ الْغَن۪يينَ Sadaka, yani zekat kastediliyor tabii ki. Farz olan, vacip olan zekat, zengin olan kimseye helal değildir. وَلَا li مِرَّةٍ سَو۪ي Ve düzgün, yani organları sağlam, sıhhatli kimsenin alması caiz değildir. Yani zekatı. Tabi, eee, ...bu şerhlere müracaat ettiğimizde... ...yani açıklamaları kastediyorum... ...alimlerin açıklamalarında... ...özellikle İmam Suyuti'nin... ...verdiği bir ifade var... ...bir kimse fakir olup... ...el ayağı tutuyor düzgün ise... ...yani bir sıkıntısı yok ise... ...onun... E, ...almasını... ...burada yasaklıyor diyor... ...bu hadise göre... ...ancak bu hadis mensuh yani hükmü... ortadan kalkmış olabilir... Çünkü aleyhisselatu vesselam elaya tutan sahabelere, güçlü olan sahabelere e, ve başkalarına zekat vermiştir diyor. Yahut da elaya tutup da e, böyle sağlam kuvvetli gücü kuvveti yerinde olup da çalışmayan miskinliği kendisine adet edinmiş, e, meslek edinmiş diyelim kişilere verilmesi uygun olmaz manasınadır diyor. Vallahu alem. Evet. Biliyorsunuz da Allah Azze ve Celle Tevbe suresi 60. ayet kerimede lil الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاك۪ينِ وَالْاَمِل۪ينَ عَلَيْهَا aleha اَخِرٍ Muhakkak ki sadakalar yani zekatlar fakirlere, miskinlere, zekat amillerine ve ilahir sekiz tane sınıf sayılır. Bunların içerisinde fakir ve miskinlerden eğer ki el tutup ve çalışmamaya kendisine adet edinmiş kimse varsa buna, buna zekat verilmesi pek uygun olmaz yani özellikle insanların kendisine acımasını istiyor miskin bir halde yaşamaya çalışıyorsa hiç çalışmayıp buna verilmesi pek uygun olmaz Allah'a hadiste de kastedilen bu olsa gerek evet yine e, müslümde rivayet edilen bir hadiste kardeşlerim bu olaylarla ilgili özellikle aleyhissalatü Vesselam'ın orada yani mireçte Allah azze ve celle'yi görüp görmemesi meselesi söz konusu Tabinde Mesruq adında verisi Ayşe radıyallahu anha'ya bunu soruyor. Yani Hz. Peygamber'in çıktığında Allah azze ve celle'ye görüp görmemesiyle ilgili meselede diyor ki Ayşe radıyallahu an kim üç şeyi söylerse o Allah'a iftira etmiştir. Birincisi hadisi şöyle mana olarak ifade ediyorum özet olarak. Birincisi, kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbisini gördü diye iddia ederse Allah'a yalan iftira etmiştir diyor. İkincisi, kim Muhammed risaletten bir şeyi gizledi diye iddia ederse yine Allah'a iftira etmiştir. Üçüncüsü de kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gaybden yani bilinmeyen bir şeylerden bazı şeyler bildiğini iddia ederse, bilinmeyenleri bildiğini, gaydi bildiğini iddia ederse, Allah azze ve celle'nin bildirmediği şeyi bildirdiğini, bildirebileceğini, bilebileceğini iddia ederse yalan söylemiştir diyor. Bu konuşmaların başlangıcında Mesruf Ayşe radıyallahu anha'ya diyor ki: "Ey müminlerin annesi, yamaş oluyor ben şöyle bir ayet biliyorum diyerek Necim suresine işaret ediyor. Ne kadar min ayeti Rabbihi'l-kubra ve benzeri ayetler az önce okuduğumuz yani onu bir kez daha e, Sidrenin yanında gördü ondan sonra allemahu şedidil guvâ dû mürretil ve hu bil ufugul âlâ ve benzeri ayetler kadar ahm nedleten onu bir kez daha gördü. Bununla kastedilen yani Allahu Teala değil mi demek istiyor Mesrur? Ayşeradi <gülüyor> Allahu Anhada diyor ki bu konuyu ilk defa Ali Hüsrevi bu selamla bu ilk soranlardan biri benim. Ona sordum burada kastedilen ne kadar ahmün ayet Rabbihül Kubra ve benzeri ayetlerle kastedilen nedir? Yani sen Rabb'ini mi gördün demek istiyor. O da diyor ki peygamberimiz adına Vesselam burada kastedilen Cebrail'dir diyor. Ve Ayşe muhaddisimiz muktelif ayetlerle delil getiriyor. Onlardan bir tanesi La tudreku'l-efsan vahve Diyor ki bilmiyor musun şu ayet-i kerimeyi? Gözler onu idrak edemez, o gözleri idrak eder. Yani Allah Azze ve Celle'yi gözler idrak edip göremez ancak <gülüyor> O gözleri görür, idrak ederdi. Ve benzeri ayet-i kerimelerle delil getiriyor. Bu hadisi teyit eden bir başka hadiste ise Ebu, e, Ebu Zer soruyor. Allah Azze ve Celle'yi gördün mü Miraç'ta deyince o da diyor ki nurun e, enna arahu. O bir nurdur onu nasıl göreyim? Veyahut onun hicabi bir nurdur. Onu nasıl göreyim diyor. Bir başka hadiste Ebu Musa e, radıyallahu hadisinde ise Nebimiz aleyhissalatu vesselam bizim içerimizde, içimizde diyor. Kalktı, ayağa kalktı. Ve beş şey söyledi. Beş tane kelime söyledi. Onlardan bir tanesi muhakkak Allah azze ve celle Uyumaz ve ona uyumak da yaraşmaz. Bu ayet kelimenin Kur'an'dan mesluğu, tasdik edicisi şahidi Allahü la ilahe illa huvel haccül qayyum la tekhzuhu sınatun vela la tekhzuhu sınatun. Ona uyuklama almaz vela uyku da onun için söz konusu değil. Evet, aleyhissalatü vesselam böyle diyor. O diyor Allah Azze ve Celle terazi terazi bazen alçaltır bazen yükseltir ve gecenin amelleri gündüzün amelleri çıkma e, gündüzün amellerinden önce Allahu Teala'ya yükselir. tam tersi e, yine söz konusu gündüzün amelleri de gece olmadan önce Allahu Teala'ya yükseltilir burada bir nokta özellikle Allah Azze ve Celle'ye amellerin arz edildiği günler hangisi Pazartesi, ah, sen. <gülüyor> Güzel. pazartesi ve perşembe. Güzel. ve perşembe günleri. Onun için Ali Sırat ve ne yapardı? Oruçlu, Oruçlu geçirmeye çalışırdı. Pazartesi ve perşembe. Allah'a amellerin arz edildiği günler pazartesi ve perşembe. Evet. Sonra hadisin devamında diyor ki o hani beş kelime söyledi ya beş şey onun hicabı, yani allah Teala'nın hicabı, örtüsü demek. Hicab. Hicabla kastedilen ne? Örtüsü. Nurdur. Eğer onu açacak olsa, eğer Allah-u Teala'nın hicabını, örtüsünü açacak olsa, mahlukatından gözünün iliştiği yer, onun e, böyle nurundan, Allah Azze ve Celle'nin nurundan, celaletinden, azametinden yanar diyor. Gözünün ulaştığı yer Allahu Teala'nın azametinden onun nur, nurundan dolayı o eriştiği yer yanar diyor. Gözün eriştiği yer. Subhanallah. Yani burada kastedilen Allah Azze ve Celle'nin hiçbir mahlukata dünyada gözükmediği. Bu anlatılıyor. Bununla beraber Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ın ifadesine gelince Abdullah İbni Abbas diyor ki ma kezebel fâdü ma râ'a kalp yani e, <gülüyor> Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbi gördüğü şeyi yalanlamadı. ve قَدْ رَأَهُ نَزَّةً onu bir defa daha gördü derken burada Aleyhisselatü Vesselam allah Teala'yı görmüştür, diyor. Ama bir ifadede, bir başka rivayette, bir başka rivayete, kalbiyle görmüştür, diyor. Müellif diyor ki, burada, Abdullah İbni Abbas, bu ifadesi, Abdullah İbni Abbas'ın bu ifadesi, bir içtihadidir. Yani, kendisinin görüşüdür. Bunun karşısında, bunun karşısında, sahih bir hadis vardır. O da Ayşe Validemiz'in ifadesidir. Yani, e, merfu bir hadis, aleyhisselatu vesselam'a dayanan bir hadis vardı. Dolayısıyla bu hadis esas alınır Diyor. Bununla birlikte benim e, yeni ilmi bir ortamda öğrendiğim bir ifadeye göre bu daha güzel. E, diyor ki, bir hoca, bu hususta e, bilgi sahibi olan kimse, Abdullah ibn Abbas'ın ifadesi umumi bir ifadedir. Yani, gör, a, a i̇fadesi görmüştür. Allah Azze ve ifadesi görmüştür. Kast edilen kalbiyi görmedir. Zaten ziyade gelen hadiste de öyle. Kalben görmüştür, gözden görmemiştir. Ayşe validemizin hadisinde ise kast edilen gözle görmedir. Asıl olan da budur. Yani Allah Resulü Aleyhisselam Vesselam ne Abdullah İbni Abbas'ın ifadesine göre ne de zaten malum, açık, Ayşe validemizin ifadesine göre gözüyle Allahu Teala'yı görmemiştir. Gözüyle görmemiştir. Asıl anlatılmak istenen bu. Peki bütün bunlardan sonra Allahu Teala hiç gözükmeyecek mi? Uçuk, uçuk, uçuk, uçuk, uçuk, uçuk. Dünya gözüyle hiç kimseye gözükmeyecek. Ali Hicine göremediyse hiç kimse görmeyecek. Kim iddia edese gördüğünü yalan iftira etmiştir. Peki Allahu Teala hiç gözükmeyecek mi? Evet. Ehli sünnet ve cemaate göre e, ahirette gözükecek. E bunun delilini birçok Kur'an'dan hadisten deliller var. Kıyamet suresinde Allahu Teala ne diyor? Vucuhun yevme idin nadira. O gün yüzler vardır parlaktır. İla <gülüyor> rabbihana gıra. Zatlerine bakıcıdırlar. Daha birçok ayet kelime ve hadiste de biliyorsunuz o gün Allahü Teala'yı diyor, cennet ehli böyle dolumaya bakarken nasıl birbirleriyle e, ziham içerisinde böyle itişip kakıt, kakışmadan görüyorlarsa Allahü Teala'yı da öyle göreceklerdir Allah Azze ve Celle'yi de öyle göreceksinizdir diyor hadisi muhtasaran söyler. Yani burada Allahü Teala'yı her şan ve kellan, aya benzetme değil, görme olayını benzetme söz konusu. Görme olayını. Yoksa Allah Azze ve Celle لَيْسَكَمِثْ şeyun, شَيُّنْ وَهُوَ السَّمِيلْ O hiçbir şeye benzemez. O çok iyi işiten ve çok iyi görendir. İbn-i gelen bir rivayette kardeşlerim, yine aynı konuyla ilgili, Ebu Kureyre radıyallahu anh'tan geliyor hadis. Özellikle mü müellif bunu, ee, Resulullah aleyhissalatu vesselamın Allah azze ve gözüyle görmediğine şahit getirmek için, yani desteklemek için getir getirdiği bir hadis bu hadiste sahip. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Ebu Hureyre'nin rivayetinde salih bir kimse kabrinde oturtulur. Korkusuz ve tedirgin olmaksızın yani ölü kabre konulduktan sonra oturtulur ve ona sen ne iş Yani senin halin neydi? Hangi din, din üzereydin? denilir. O da ben İslam üzereydim der. Ona bu adam kimdir diye soru sorulur. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında o da der ki Allah Azze ve Celle'nin katından beyinatlar, yani deliller getirdi. Ben de onu tasdikledim, doğruladım der. Ona Allah Azze ve Celle'yi gördün mü denilir. O da der ki Allah Azze ve Celle'yi hiçbir kimse göremez der. Hiçbir kimsenin görmesi mümkün değildir der. Böyle bir cevap verir. Sonra onun için ateşten bir böyle, yani ateşe bir pencere açılır. Yani cehenneme yöneleceği, cehennemi göreceği bir pencere açılır ve oraya bakar o salih kimse, oranın insanları birbirlerini kırıp geçirir vaziyette bulur. Ona denilir ki, bak şu makama ki Allah Azze ve Celle yani şu ateşe bak ki, Allahu Teala seni buradan korumuştur. Yani bu ateşten korumuştur. Sonra ona cennetten bir pencere, bir böyle aralık açılır ve o da cennetin güzelliğine ve onun içerisindeki güzel şeylere bakar. Ve ona denilir ki işte senin makadın yani senin konağın yerin burasıdır. Ben. Sen çünkü dünyadayken iman üzereydin. Sen iman üzere öldün ve iman üzere diriltileceksin diyor. Allahu akbar. Aynı şey hadisin devamında şaki yani bedvah kafir kimse içinde e, getiriliyor o ifadeler tabi o ona da e, asıl olarak cehennemden yeri gösteriliyor ha, burada özellikle şahit getirilen kısım ifade hani soruyor ya ona e, o iki melek sorgu sual melekleri Allahu Teala Teala'yı gördün mü o da hiç kimsenin Allah azze ve görmesi mümkün değildir diyor bu da e, ne ifade ediyor bize? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve onun dışında hiçbir kimsenin de allah Teala dünya gözüyle görmeyeceğini ifade ediyor. Ama inşallah ahirette görenlerden oluruz. Evet. Çünkü en büyük mükafat, en büyük mükafat o biliyor musunuz? İbadet ettiğimiz, kendisine yöneldiğimiz, dua ettiğimiz, bize yardım eden, zırplandıran, yaratan, yediren, içilen... Bizim her şeyimiz olan Allah Azze ve Celle'yi görmek en büyük mükafattır. لِلَّذِينَ ahsenül husna diyor ayet-i kerimede. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُ yani iyilik eden, güzel davranan kimseler için bir husna vardır. Burada husnayı alimler tefsir ederken el-husna kelimesiyle kast edilen allah Teala'yı görmek diyorlar. Allahu Akbar. En güzel mükafat bu mü'min için. Rabbul Alem'in bize nasip allah Teala Miraç'ta kardeşlerim bir takım şeyleri e, Resulüne şeriat yapıyor. Onlardan birincisi namazın meşru kılınması. Namazın farz kılınması. Miraç'ta farz kılınması. BİSET'in yani peygamberliğin gelişinin hangi yılında? 10. yılında değil mi? Ondan önce de namaz var ama beş vakit değil. Daha önceki dinlerde peygamberlerin şeriatlarında da namaz var. Özellikle beş vakit namaz nerede farz kılınıyor? Bu Miraç'ta. Buhari ve Müslüm'ün özellikle Müslüm'ün düzeltiyorum, Müslüm'ün rüayet ettiği hadiste Allah Azze ve Celle kuluna vahyedeceği şeyi vahyetti. Yani elli vakit namazı farz kılınıyor. Namaz ilk önce elli vakit olarak, subhanallah. Elli vakit olarak farz kılın. Bir, bir gün ve bir gecede. Yani yirmi dört saat içerisinde. Elli vakit. Sonra diyor ki yani vesselam, Musa'nın e, Musa yanına indin. Peygamberlerin derecelerini ve semadaki yerlerini zikretmiştik ya. Musa aleyhisselamın e, yanına geliyor. Musa Aleyhisselam ona soruyor. Rabbim sana neyi emretti? 50 vakit namazı diyor. 50 vakit namaz. Bir gün ve bir gecede. Diyor ki Musa Aleyhisselam, bu senin ümmetin güç yetiremez. Ben beni İsrail'de yani İsrail oğullarında, benim gönderildiğim kavim kavim demek istiyor yani İsrail oğullarında bunu tecrübe ettim. Onu tatbik ettim. Onlar güç yetiremediler. Git Rabbine rücu et yani ona söyle ona yalvar. Bunu ümmetin için hafifletsin diyor. Hadisi mana olarak, genel olarak söylüyorum. Aleyhisselatü Vesselam da neticede gidiyor. Beş vakit indiriliyor. Beş vakit hafifletiliyor. Sonra tekrar Musa Aleyhisselam'ın yanına gelince, o da bu, diyor ki senin ümmetin bu kırk beşe de yani güç yetiremez. Git Rabbine hafifletsin Bu böyle gidip gelme olayı devam ediyor. Ta ki beş vakite inene kadar. Aferin. Nihayet beş vakite indiğinde Musa İslam'ın yanına yine geliyor diyor ki buna da güç getiremez. Diyor. Senin ümmetin buna da güç getiremez. Evet. Bugün ümmet içerisinde dört vakit, şey, dört vakit kılan yani bir vakiti zayi eden özellikle sabahı üç vakit kılan onu da iki vakti zayi eden Belki iki vakit, belki de hiç kılmayan o kadar çok insan var ki Subhanallah. Yani Müslümanlardan kastediyorum. Ee, diğerleri ise yani Müslüman olmayanlar e, bu konuya da dahil değil. Evet. Ee, Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti. Ama hangi açıdan ümmeti? Hangi yönüyle? Davet yönüyle. Onu söylemiştim. Nice insanlar var ki bu beş vakit yerine getirmiyor. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki artık bir daha Rabbime gitme, gitmeye utanıyorum. Ve bir daha dön. Beş vakit e, karar kılındıktan sonra bir daha da e, Rabbime dönemem. Yani ondan utanıyorum diyor. İstihya ediyorum diyor. Nihayetinde Allah Azze ve Celle orada beş vakit namazı kılı, e, farz kılıyor. Ama o beş vakit onla çarpılıyor bizim anlayacağımız tabirler. Yani on her bir vakte, on hasene verilince e, takdiren ne olmuş oluyor? Elli vakit olmuş oluyor. allah Teala yine muradını gerçekleştiriyor. Bu hadisi taan ediyorlar. Yani bu hadisle ilgili ileri geri konuşuyorlar. Diyorlar ki Haşa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbisiyle pazarlık mı etmiş böyle olmuştu. Buranın hikmetini anlamayan Hadislerden anlamayan, hadisleri aklıyla, aklıyla zannıyla e, sahih saymayan ve zayıf sayan, mevzu sayan, Kur'an'a uymadığını iddia eden gariben insanlar, sözüm o kimselere Allah Azze ve Celle onları ıslah etsin, Allah-u Teala onlara hidayet etsin, hadisler hakkında konuşuyorlar. Son derece tehlikeli bir durum. Bir hadisin sahih olduğunu bile bile bir insan inkar ederse Allah korusun küfre girer. Burada bir pazarlık söz konusu değil. Burada bir hikmet var. Burada bir hikmet söz konusu. Allah Azze ve Celle'nin merhametinin bildirilmesi ve beş vakit allah Teala'nın muradı zaten muradı onun emri yani çok iyi biliyor ki kullarına beş vakit namazı faz kılacak. Ama o Burada bir hafifletme söz konusu ve beş vakidin e, kılınması neticesinde on ecirle, on hasaneyle elli vakte tamamlanması söz konusu. allah Teala'nın yazdığını değiştirmiyor pazarlıkla. Ama oradaki anlatılan şeyler bizim için bir hikmet ve ibret. En azından Allahü Teala'nın rahmetini bize anlatmıyor. Bu ümmete olan rahmet ve Resulullah Aleyhisselatü da bu ümmeti olan merhameti, acıması, hafifletmesi birçok şeyler anlatılır bunda. Ama bunu anlamak istemeyen, kalbi hastalıklı olan kimseler anlamazlar. Evet. Hadisin devamında bakın yamaz beş vakit olarak faz kılındığında ve on hasene her bir vakit için on hasene verildiğinde diyor ki her kim bir iyiliğe niyet eder, yani meyleder onu yapmak isterse ama yapmazsa içinden geçirir de onu yapmazsa ona bir hasene vardır. Onunla amel ederse, yapmak istediği iyiliği, güzelliği e, içinden geçirir, aynı zamanda onu da yerine getirirse ona on hasene vardır. E, bu namaz için geçerliyse bütün amellerde böyledir. Oruçta, zekatta, anaya babaya, iyilikte, arkadaşına yardımda kadar vesaire vesaire ama kim bir kötülüğü niyet eder içinden geçirir de onunla amel etmezse ona hiçbir kötülük yok yani hiçbir günah yazılmıyor subhanallah eğer içinden geçirdiği kötülüğü amele dökerse onun için bir tane seyyye yani bir tane kötülük yazılmış oluyor ve hadisin devamında bu anlatılıyor burada da bizim için hikmet bildirilmiş oluyor Allah Azze ve Celle'nin hikmeti. Yani 1'e 10 verdiği, 1'e 10, 1'e 700 ve daha az ziyadeti. Nereden alıyoruz bunu? Hem ayetlerden hem de hadislerden. allah Teala dilediği için katlıyor. Dilediği kimselere e, haseneleri, sevapları kat kat yazıyor. Bu ne ile orantılı biliyor musunuz? Kişinin kalbi, ihlası, samimiyeti ve yaptığı amelin düzgünlüğü ile alakalı kalp ne kadar allah Teala'ya samimi olur, sırf onun için olursa amel ve yapılan ameller de düzgün olursa o haseneler katlanıyor. Ama ne kadar az olursa, onu alacakken 9 alıyorsun. 8, 7, 5, 0'a doğru iniyor. Eğer kalpte Allah'a olan ihlas çıkarsa, yani ona yönelme değil de başkalar için olursa, o amel hiçbir şey ifade etmiyor. Allah Azze ve Celle e, yaptığımız ibadetleri sırf kendisi için yapan ve Resulü'nün sünnetine uygun yapan kullarından edilir. Boşa kürek çekmeyelim inşallah. Yaptığımız şeylerin karşılığını hem de düny hem dünyada hem de ahirette allah Teala bize nasip etti. İkincisi dedik ya birincisi beş vakit namazın e, pas kılınması. İkincisi Bakara Suresinin son ayetleri yani yani Amener Resulü e, diye bildiğimiz ayetler son iki ayet bunun aleyhissalatü vesselam'a vahyedilmesi bir de kebair ehlinin yani büyük günah işleyen kimselerin bağışlanacağı büyük günah nedir aleyhissalatü vesselam eciteribus sebeb yedi helak edici şeyden sakının diyor 7 tane başlıca büyük günah var. Daha bir sürü büyük günah var. İmam Zehebi'nin o hususta bir kitabı var. Çok önemli orada. Ee, özellikle cep Boy var. Onu almanızı tavsiye ederim. Büyük günahları bir insanın iyi bilmesi gerekiyor. Onlardan kaçınabilmek için. Çünkü Allahu Teala diyor ki Nisa suresinde اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ الْاِسْمِ Eğer büyük günahlardan e, sakınırsanız Lokef kuran günseyatikum Sizin küçük günahlarınızı örteriz ve yok kerime ve güzel bir yere cennete de girdiririz diyor. Büyük günahlar başta Allah'a şirk koşmak, adam öldürmek, sihir yapmak, savaştan kaçmak, zina iftirasında bulunmak. İsterseniz bunları eee Bu büyük günah sahibi kimselerin eğer tevhid ehliyse yani iman üzere, tevhid üzere öldüyse bağışlanacağı haber veriliyor. Tabi Allah Azze ve Celle'nin meşiyetindedir, Yani kişi tövbe ederse inşallah, biliyorsunuz tövbe, e, günahına tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Ama tövbe etmeden ölürse, özellikle burada kastedilen bu, tövbe etmeden ölürse, iman üzere ölürse, büyük günahı da varsa, onun bir şekilde bağışlanacağı anlatılıyor. Mu'tezile, yani bugünkü anlayacağınız Kur'ancılar, e, mealciler, büyük günahın bağışlanmayacağını, büyük günahçten zina eden bir kimseye, kumar oynayan bir kimseye, adam öldüren bir kimsenin ebedi cehennemlik olduğunu iddia ediyor. Eskiden böyleydi, e, yani e, tarihten beri böyle, Mu'tezile e, itikadında, Mu'tezile fırkasında böyledir. Şimdi de öyle itikad ediyorlar, inanıyorlar. Bu ehli i Sünnet'e göre fasit bir inançtı Ahl-i Sünnet, böyle cemaat büyük günah işleyen kimselerin bağışlanacağına inanır. Tabi Allah Azze ve Celle dilerse onları affeder, dilerse, dilerse onlar günahının karşılığını çektikten sonra cehennemde cenneti elde ederler. Nihayetinde onlar ebedi cehennemlik değildir. Mu'tezilenin iddia ettiği gibi. Söylemek istediğim bu. Bu konuyla ilgili hadis Abdullah radıyallahu anh'tan geliyor. Aleyhisselatu vesselam e, geceleyin yürütüldüğünde yani semaya çıkartıldığında Sidret'in müntehanın yanına geliyor ve o 6. semadadır. Bir başka hadiste de 7. semadadır diye geliyor. Aslında kastedilen 7. semadır. Ve orada oraya diyor çıkan şeyler yani yeryüzünden çıkan şeyler orada son bulur ve tutulur gökyüzünden inen şeyler de orada son bulur ve orada tutulur bırakılmaz sonra da diyor ki şu ayet-i kerimeyi zikretliyiz yakşa ma yakşa sidreyi kaplayan kapladı yani bir güzellik hali aldı sanki böyle altından pervaneler gibi ve Resulullah aleyhissalatü vesselama beş vakit namaz e, verildi. Beş vakit namazın kılınması emredildi. Ve Bakara suresinin delil bu. Bakara suresinin sonları yani amine rasulü verilmiştir. Diyor. Ve hadisin sonunda ümmetinden aleyhissalatü vesselam ümmetinden büyük günah işleyen kimselerin bağışlanacağı bildirildi. Diyor. Subhanallah. Hadis çok net. İşte ehl Sünnet'in delil aldığı hadis budur. Bu hadis sahihtir. müstün bu hadisi takliş etmiştir. Başka hadis kitaplarında da var Allah'ın. Üçüncüsü kardeşlerin yani bu semada, e, miraçta, aleyhissalatü ve selamın şahit olduğu şeylerden üçüncüsü kalemlerin, yazgı kalemlerin gıcırtısına, sesine e, şahit olması, yani o sesleri işitmesi ve meleklerin, kulların amellerinin yazdığı o kitabeti yazgı, yazgıya şahit olması onun sesini duymuş olması İmam Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste Abdullah ibn Abbas'dan gelen hadiste diyor ki ben kalemlerin böyle cızleti ciz, e, sesinin gıcırtı sesinin e, işitildiği seviyeye kadar çıktım diyor ve Allah Azze ve Celle bana beş vakit namazı faz kıldı ilahı. Ee, o beş vakit namaz ile kast edilen elli vakittir. Sonra da la yubeddelul gavlu ledeyye benim katımda diyor. Yani Allah Azze ve Celle kast edilerek benim katımda söz değişmez. Yani bir ifadede böyle bakın. Dikkat edin. Hani az önce bir şeye dikkat çektim ya Allahu Teala bir şey hükmettiği zaman onu değiştirme. İnnallaha la yuhliful ya? O sözüne muhalefet etmez. Bir şey söyledi mi o olacak? Bir şeye vaadedledi mi hükmettim mi bittim. Burada da diyor ki lahi kabul edildi. Hadisin sonunda benim katında söz değişmez. Allahu Teala'nın hükmü uydu. Beş vakit namazı onu hükmetti. Ama ilk önce elli vakit emretmesinin sebebi bir hikmete inayendir dedik ve yine sevapla elli vakit olmuş oldu mu? Oldu. Hadiste çünkü öyle geliyor. Beş vakit namazdır, kast edilen ellidir diyor. Sübhanallah. Böylelikle müşküler çözülmüş olur. Yani hadislere bakarken aklımızla e, anlamadığımız, bilmediğimiz bir yaklaşımla bakmamanız gerekiyor. Kası elü ehle zikrin kuntum la Bilmiyorsanız ilim sorun? Yani insan her şeyi bilemez. Her şeyi bilmekle memur da değil. Soracak. Ya, bu hadis kafama karışık geldi. Anlayamıyorum. Ve bu ayet. Birçok insanlar ayetleri de anlamıyor. Her insan anlayamaz. Anlamadığınız çok şey var. Ve feyutakulleydi ilmin alin. Her bilenin üzerinde bir bilen maddi. Evet. Onun için bilmediğim şeyleri soracağız, öğreneceğiz. Dinin emirlerine, burası çok mühim, Kur'an'a, Kur'an'ın manasına, hadislere ve manasına şüpheli yaklaşmayacak. Şüpheli yaklaşırsak bu hastalık demek. Kalpte bir hastalık var demektir. Yani. Bunu çıkartıp atmak lazım. Allah Azze ve Celle e, safa sağlam kendisine e, yönelenlerden, şüphe etmeyenlerden eylesin inşallah. Amin. Dördüncüsü kardeşlerim, aleyhisselatü vesselam cennete giriyor. O Miraç'ta cennete giriyor ve orada Kelser'i görüyor. Kelser, aleyhisselatü vesselama verilen bir havuz veya bir başka ifadeyle nehrin e, kendisi, Kelser nehri de diye isimlendirilmiştir. O nehir Kevser nehri Kevser havuzuna e, dökülür. Kast edilen havuz Hangi surede gelir bu? Hı? Kevser suresi. İnna a'tayna kel Bununla ilgili Buhari'de rivayet edilen bir hadiste ben diyor, e, cennette gezdiriliyordum. Ve bir e, nehirle karşılaştım. O onun etrafında böyle içi boş incilerle çevrilmişti diyor. Onun etrafı, o nehrin etrafı incilerle e, çepe çevre çevrilmişti. Ve ben Cebrail'e, Cebrail yanında eşlik ediyor. Bu nedir diye sordum diyor. O da e, sana Rabbinin verdiği kevserdir diyor. Onun diyor tığını yani çamuru e, çok böyle güzel kokan bir misktir diyor. Müsnet'te gelen bir başka hadiste ise diyor ki Aleyhisselatü Vesselam ben ve Cibril nihayet Beyt-i Maktis'e geldik yani Kudüs'teki Beyt-i Maktis kastediliyor ediliyor ve bana semanın kapıları açıldı ve ben cenneti ve ateşi cehennemi gördüm diyor. Aleyhisselatü Vesselam orada hem cenneti hem de ateşi görüyor onun için hani şu hadise hatırlayın eğer benim bildiklerimi bilseydiniz çok ağlar, az gülerdiniz diyor. Bilgi, yani bazı şeyleri bilmek, insanda bir ağırlık meydana getirir. İnsanda e, böyle bir sorumluluk duygusu meydana getirir. Bildiği zaman insan daha böyle olgun hareketli, yani böyle e, oturaklı hareket etmesi gerekiyor. Ve daha çok korkar tabii ki insan. O yüzden Allah Azze ve Celle, tabii bu, bunu da kast gerçek e, ulemadır, alimlerdir. Allah Azze ve Celle bizi onlardan eylesin, onlara hizmet edenlerden eylesin. İnne ma yâhşâllâhâ min ibâdihil ulama, Muhakkak Allah'tan ancak e, alim olan kulları korkar diyor. Layıkıyla onlar korkar diyor. Evet. Bir de eee bu dördüncü maddede hem Kevser veriliyor, onu ifade edeceğim. hem de nehir dört tane nehir e, şey, e, Kevser'i görüyor, hem de dört tane nehri görüyor. Dört. Dört nehir. Bunlardan iki tanesi bu dünyadaki nehirler kastediliyor. Fırat ve Nil nehri. iki tanesi de cennetteki nehir. Şimdi bununla ilgili hadis, e, Buhari'de gelen hadiste Malik bin e, Sasa radıyallahu anh'dan ben diyor beyt Mamur'a yükseltildim. Beyt-i Mamur neresiydi? Kabe'nin üzerindeki e, Kabe üzerindeki meleklerin tavaf ettiği yer. Oraya Beyt-i Mamur'a her gün 70 bin melek gelir. Orada namaz kılar. Bir daha da ona tekrar dönemez. Yani ona sıra gelmez diyor. Ve ben Sidret-i e, yükseltildim. Onun diyor semeresi yani meyvesi e, böyle çok büyüktür. Yaprakları da filin e, kulağını fillerin kulakları gibi büyüktür diyor ve orada diyor o siddetin i Münteha'nın bulunduğu yerde kökü, kaynağı orada bulunan yani cennette olan 4 tane nehir vardı 2 tanesi batın 2 tanesi de zahir yani 2 tanesi zahir olsa da 2 tanesi de gizli manasında cibir ile sordum diyor bu batınlar nedir diye o da diyor ki batın olanlar yani gizli olanlar cennetin içerisindeki iki nehirdir zahir olan ise Nil ve Fırat nehridir esasen bu fil ve e, şey, fil diyorum <gülüyor> Nil ve e, Fırat nehrinin aslı aslı cennette diyor müellif ama Allah Azze ve Celle e, dünyayı yarattığında onu dünyaya nakletmiştir Aslı yine cennette baki kalmıştır. Kaynağı e, tabi ki dünyada. Yani, ama asıl itibariyle, asıl kök diyelim, e, cennette dünyayı yaratıp, mahlukatını yarattığında, mahlukatını yarattığında onu e, dünyaya naklediyor. Diğer iki nehir de zaten cennet olan nehir. Bunların hakikatini inşallah oraya gittiğimizde beraber görürüz. İnşallah. Beşincisi, Ateşi görmesi ve burası çok önemli. Buraya bir kıybet Gıybet eden kimselerin ve insanların ırzları hakkında konuşan kimselerin gördüğü azabı görüyor. Aleyhisselatu vesselam. Subhanallah. Ateş ehli olan kimseler, gıybet eden Oğuculuk yapan, zina eden, zina iktirasında bulunan, riba vesaire. Bunların azabını gör. Bu husustaki hadis, delil yani. Enes radıyallahu gelen bir hadiste ben diyor ee, Cibril ile birlikte Sema yükseltildiğimde bir takım diyor insanlara, topluluklara uğradık. Onların diyor böyle bakırdan tırnakları vardı. Yüzlerini ve göğüslerini tırmanıyorlardı diyor. Allah korkular. Bakırdan tırnakları vardı diyor. Onunla yüzlerini ve göğüslerini tırmanıyorlardı. Dedim ki ey Cibril bunlar kimlerdir? O da dedi ki bunlar bunlar insanların etlerini yiyen kimselerdir. Ve insanların ırzları namusları hakkında konuşan kimselerdir diyor. Allahu akbar. Gıybet eden kimselerdir. Toplumun en büyük hastalığı belası bu. Hepimiz dahiliz bunun içerisine. Allah Azze ve Celle bu hastalıktan kurtarsın. Ya bir insanın kötü huyu olabilir. Rahatsız edici bir yanı olabilir. Ama onu o şekilde kabul etmek nasihat edebiliyorsan edeceksin. Edemiyorsan konuşmayacaksın. Konuşmayacağız. Ben kendi hepsine söylüyorum. Veya iyiliğini zikredecek Ya bir kötü huyu varsa iyi huyu da var. Güzel yanı da var. Adil olmak gerekiyor. Veya bütün bunları yaptık. hasan el Basri radıyallahu anh, bir sözü var. Diyor ki Gıybetin kepfareti, Gıybet ettiğin kimse için etmem. dedi. Allah Allah'ım onu affet bağışla diye istihbar etmendi. En azından bunun yapılması lazım. Gıybet ediyor insan e Ne oluyor neticede? Onun etini yiyorsun. Hayet var Hucurat suresinde. Allah bizi bundan korusun kardeşlerim. Bir diğer hadiste de yine e, Enes'ten gelen bir hadiste diyor ki aleyhissalatü vesselam ben e, yine o gece müyaç açacağız kast ediliyor. ve bir takım e, çıkartıldım ve bir takım kavimlere uğradım insanlara. Onların diyor dudakları Allahu Ekber. Bu beni çok etkiledi biliyor musunuz? Dudakları böyle ateşten makaslarla kesiliyordu. Diyor. Bu hadis sahih. Ateşten makaslarla dudakları böyle dilik dilik ediliyor. Dedim ki El Cibril bunlar kimlerdir? Diyor ki bunlar bunlar söylediklerini yapmayan kimselerdir. Söylediklerini yapmayan ümmetinden hatip kimseler. Yani bizim anlayacağımız hocalar. Yani bizler kastediliyor başta. Işte. Söylediğini Söylediğini yerine getirmeyen, yapmayan. insanlara emredip de kendisi yapmayan. O kadar ağır geliyor ki Allah Azze ve Celle ne olur bize dua edin de söylediğimizi, anlattığımızı yerine getirenlerden eylesin. Hepimiz için geçerli ama öncelikle anlatanlar, hocalar için bu çok önemli ya. Eğer biz söylediğimizi yapmazsak sahtekar konumunda oluruz. İnsanlar bizi dinlemez. İnsanların saygısı kalmaz. Her şeyden önemlisi de, Yarın Allah Azze ve Celle'nin yüzüne bakalım Allah Azze ve Celle'nin Yanında hiçbir şeyimiz olmaz Allah korusun Ve Ağzımız dudaklarımız paramparça Allah'ım bizi bundan koruyor Ya Rabbel Alemin Amin. En büyük musibetlerden biri bu Kişinin emrettiğini söylediğini Kendisinin yapmaması En çok korktuğum şeylerden birisi bu Allah bizi bu hususta affetsin, bağışlasın ve söylediğini yerine getirenlerden eylesin. Ve okurlar kitab kitap Allah, wala amelun Onlar Allah'ın kitabını okurlar ve onunla amel etmezler diyor. Allahu ekber. Kardeşlerim altıncısı ve sonuncusu inşallah Teala. Ali İsraat ve Adem Aleyhisselam'ın sağ tarafında ehli cenneti, sol tarafında da ehli narı, ehli cehennemi görüyor. Bu hususdaki buhari'de geliyor. Ee, biz semaya, dünya, dünya semayetinde e, çıkarıldığımız zaman dünya semayeti bize açıldığında yani Miraç <gülüyor> kast kastediliyor. Birden diyor bir adamla karşılaştık. O adam sağ tarafında bir karartılar vardı. Ve sol tarafında da karartılar vardı diyor. O sağ tarafına baktığı zaman o adam diyor güle, sol tarafına baktığı zaman da ağlardı diyor. Ve dedi ki, ey salih nebi ve ey salih oğul, merhaba sana. Yani hoş geldin manasında merhaba dedi diyor. Cibril'e dedim ki, bu kimdir? O da diyor ki, bu Adem'dir. O karartılar da, yani sağ tarafına bakıp güldüğü karartılar ehli cennettir. O karartı olan şeyler, neslinden yani çocuklarından gelen kimselerdir. Çocuklarının ruhlardır diyor daha diyor. Çocuklarının gelecek çocuklarının ruhlarıdır. Sol tarafına baktığı zaman da ağlar. O da cehennem ehlidir. Yine çocuklarının ruhlarıdır. Sübhanallah. Adem hani bizim babamız da işte oğunun hali şu anda öyle. Cennetlikler için gülüyor, cehennemlikleri için ağlıyor. İşte Aleyhisselatü Vesselam orada cennet ve cehennem ehli kimseleri de e, görmüş oluyor. Yani tabi ki onların e, ruhu kastediliyor. Şehirlerde anlatılan bu. Vallahi halim. Son bir hadiste kardeşlerim onu da verelim inşallah. Diyor ki Aleyhisselatü İslam. Ebu Hureyre'nin idatı hadis. E, Müslüm'de geliyor bir hadis. Hicr'de diyor. Hicr'i biliyor musunuz? E, Mekke'de yarım daire şeklinde bir e, yer var. Böyle yarım daire. Oraya hicir deniliyor. Hatim de denilir. Orası e, Kabe'nin eski temeli. Orada iken diyor, bir, e, ben diyor orada kendimi gördüm, orada idim oradaydım. E, Kureyş bana bir takım sorular sordu. Yani Aleyhisselatü Vesselam bu Miraç'tan döndüğünde, Mescid-i Miraç'tan, oradaki e, gördüğü şeyleri görüp de geri döndüğü zaman, insanlar Kureyş e, kafirleri, müşrikleri alay etmek için ve onu imtihan etmek için bir takım sorular soruyorlar. İşte ne gördün? Beyt-i ile ilgili özellikle, tabii Miraçla ilgili sorsalar da, e, o malumdur, kabul etmeyeceklerdir. Ama Beyt-i Mahdis onlara göre meşhut, yani şahit ol olunan bir yer ya, Bildikleri bir şey ya alametlerini biliyorlar. Özellikle Beyt-i Maktis'ten bazı sorular sordular bana diyor. Ben de o zaman diyor o Beyt-i Maktis'teki bazı e, sordukları şeylerle ilgili yani böyle e, kesin e, dikkat etmemiştim. Yani orada gördüğüm şeylere dikkat etmemiştim. E, öyle karar kılmamıştım. Tam hatırlamadığını söylemek istiyor yani. Ve bundan dolayı diyor onların sorularından dolayı o kadar e, yani e, sıkıldım ki diyor çok üzüldüm diyor. Sonra diyor Allah Azze ve Celle o benimle diyor Beyt-i Makdis arasındaki mesafeyi kaldırdı. O hatimdeyken, hicirdeyken. Ve ben diyor onların sorduğu her soruya cevap verdim. Yani böyle Beyt-i aramdaki mesafe kalktı. Orayı görür bir vaziyette görür haldeyken onların sorduğu Beyt-i ile ilgili o kulis ile ilgili her soruya cevap verdim. Sıpanım. Bu da Aleyhissalatü Vesselam'a benzer mucizelerden değil. La ilahe illallah. Ve ben diyor kendimi bir cemaat içerisinde, nebilerden bir topluluk içerisinde gördüm. O Musa Aleyhisselam'dı ve namaz kılıyordu. Diyor. Ve o e, böyle e, hafif e, kilolu bir kimseydi. Sanki diyor Şenue kabilesinden bir adama benziyordu diyor. O dönemdeki Aleyhisselatü Vesselam kabilesinden e, şey Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde bulunan kabilelerden bir adama e, benzetiyor. Ve İsa Aleyhisselam'ı gördüm. O da namaz kılıyordu. O da diyor e, Urve bin Mesud'a benziyordu diyor. Et-Takafi. kabilesine mensup. O adama daha çok benziyordu, benziyordu diyor. Yani e, onların e, gördüğü e, peygamberlerin halini haber veriyor orada. İbrahim'i gördüm diyor. İbrahim Aleyhisselam o da namaz kılıyordu. O da diyor sizin arkadaşınız ve yani diyor ki bana benziyordu diyor peygamber. O da daha çok bana benziyordu diyor. Sonra namaz vakti geldi ve ben o peygamberlere imanlık yaptım diyor. Aleyhisselatü vesselam Miraç'ta onlar hepsine imanlık yapıyor. Ve namazdan böyle boşaldığım zaman namazı bitirdiğim vakit bana denildi ki ey Muhammed işte bu cehennemin bekçisi olan Malik'tir. Ona bak denildiğinde ona selam ver denildiğinde ben o tarafa doğru şöyle baktım diyor. Hemen Malik bana selam verdi diyor. Cehennemin bekçisi Malik. Evet. İşte kardeşlerim aleyhisselatü vesselamın e, muhtasaran yani özetle gördüğü şeyler var. Daha bunun tafsilatı Özellikle Müslüm'de ve diğer hadis kitaplarında, Buhari'de, Müslüm'de diğer hadis kitaplarında mevcut. Oradan e, inşallah bakıp okuyabilirsiniz. Allahu Teala tıdkı e, Sıddık e, radiyallahu anh'ın yani Ebu Bekir'in tasdik ettiği gibi o hani hemen tasdik ediyor ya, o ne dediyse doğrudur diyor ya, onun tasdik ettiği gibi bütün bu haberleri Kur'an'ı ve sünneti olan bütün bu haberleri onun tasdikiyle tasdik etmeyi kalpte hiçbir şekilde şüphe olmaksızın kabul etmeyi bize nasip etsin. Bu imanın kendisi. Yarın kabre girdiğimizde bunlardan sorulacak. Dihnimizden, Rabbimizden ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin davetinden Ondan, onun hakkında sorulacak. Onlara sebat bir şekilde yani sabit bir şekilde cevap verebilmek için Bugün burada sebat etmeniz gerek. Allah Azze ve Celle dini üzerinde sebat edenlerden elinsin. Ahirette alamin la <gülüyor>